Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesuranlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiyer. <gülüyor> Dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın, merhaba. Yeni stüdyosundayız Açık Radyo'nun bizim ilk programımız burada. Çok güzel olmuş burası. Evet, bayağı tazelenmiş hissettim Dün, evet, ben de buraya gelince. Çok keyifli. Bir duyuruyla başlayalım. 49. Kütüphane Haftası artık başladı. Bir sürü etkinlik yapılıyor kütüphanelerle ilgili. Biz özellikle bir tanesini duyurmak istiyoruz. 27 Mart 2013 Çarşamba günü 81 ilde saat 12 30, 13 arasında illerin işte merkez noktalarında mesela İstanbul'da Taksim'de olmuştu geçen sene Galata Sarayı Galata Sarayı Meydanı. Meydanında olmuştu geçen sene kitap okuma topluca kitap okuma etkinliği yapılacak ilgililere duyulur aslında hepimiz katılsak ne güzel olur elindeki kitapla başlayalım o zaman kitapla başlayalım kitap daha önce de bir e, kitabını ele almıştık Avusturyalı Avustralyalı yazar Şanta'nın e, Kayıp Şey adlı kitabı. şantan ee, çok özel bir yazar. Yazar dediğim zaman eksik kalıyor. Çünkü aynı zamanda çizer. Aslında toptan bir sanatçı. Yani e, hani şu Rönesans insanı derler ya her şeyde parmağı Öyle bir yapısı var yani. E, onun çok e, derinlikleri e, olan bir sanatçı. Kayıp Şey'de onun e, daha sonradan e, kısa animasyon filmi yapılan ve... E, ...en iyi kısa animasyon filmi ödülü alan e, kitabı. E, öyküsünü hemen bir şöyle geçeyim. E, bir kere gazoz kapaklarıyla başlıyoruz kitaba. Bu bence çok önemlisi. yani Çocukluğumuzun en önemli imgelerinden evet. bir tanesi yani gazoz kapağı. E, dolayısıyla e, keyifli yani. Hani yılan oynardık işte ne bileyim minik tabaklar yapardık onlardan. işte bir sürü bir şey yapardık yani. Bir şekilde biriktirilirdi evet, yani gazoz kapağı. Evet bir şey yapılır, değiştik, tabii canım yani... İşte onunla başlıyor. Çok keyifli. Sonra böyle sayfalar nasıl desem böyle işte hani eski usul mühendislik kitapları, fizik kitapları gibi işte makine mühendisliği kitapları gibi daha çok ama makine parçalarından, mekanikten bahsediyorum. İşte... Bu tip görseller var e, yayılmış bir şekilde fonda ve böyle işte minik minik e, yazılar var mesela ilintili katsayı standart sapma gibi işte temel fizik diyor mesela bir kenarda sayısal elektrostatik derse elektrostatik aparatlar falan diye böyle çeşitli başlıkların olduğu bir fon var ve bir sürü makine parçaları çizimler işte hesaplamalar e, açıklamalar vesaireler var. Ama böyle tam değiller yani parça parça bunlar bir bütün görmüyoruz aslında. Evet gibi değil mi? Hep. Kolaj gibi evet. Bir de şu başta minicik bir ön söz, ön söz var, saklanmış evet. oraya ben bu sabah fark ettim onu daha önce görmemiştim. Şimdi okuyayım ben o ön sözü diyor ki bu kitap termik makineler ve uygulamalı termodinamik konularında ilk sınavlara hazırlanan öğrenciler için giriş niteliğinde bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Yani <gülüyor> peki <gülüyor> e, sonra e, burada yine şey de künye bölümünün tasarımı da güzel yani mesela e, şurada işte e, kayıp şey yazıyor işte etiket gibi işte şantan yazıyor işte çeviren Sinan Okan e, yazıyor işte İtaki yayınları yazıyor e, ondan sonra Sa sağ tarafında da e, federal en enformasyon bakanlığı e, Kuralya aldırmayız diye böyle hep de bu bu tip etiketler var kitabın genelinde ve hep o etiketlerde domuz teması var. Yani mutlaka o bir domuz ama domuzda işte mesela soru işareti var Enform, Enformasyon e, Bakanlığında. E, yasal mülkü bu kitap yasal mülkü falan gibi şeyler yazıyor. Mesela böyle işte e, parmak izi basacak yer var filan. Yani böyle, bizi böyle bir anda bir bürokrasiye de boğuyor. Bakanlık onaylı kitap. Bakanlık onaylı kitap. Yani hem e, şeyiz e, mekanik içindeyiz hem de e, bürokrasiye batmış durumdayız. Bu arada kitabın bir alt başlığı var aslında. Kayıp şey yazıyor kapakta. Kapağın altında da İlgilenecek daha önemli şeyleri olanlar için bir öykü. Hmm. Şimdi bir böyle bir bir duralım bakalım neymiş bu. İlgilenecek daha önemli şeyimiz varsa niye bu öyküyle ilgilenelim ki? Ee, kitap işte bir genç bir insanın e, gazoz kapağı koleksiyonu için sokaklarda dolaşarak gazoz kapakları toplamasıyla. Ee, ...işte başlıyor, onu baş Eskiden diyor ki ilginç hikayeler bilirdim. Bazıları işte çok komikti, gülmekten kırılırdınız. Bazıları çok korkunçtu, bir daha dinlemek istemezdiniz. Artık hiçbirini hatırlamıyorum. Bu yüzden size kayıp şeyi nasıl bulduğumu anlatacağım diyor. Yani ben bu girişin akılda tutulması gerektiğine inanıyorum kitabın sonu için. Ee, ondan sonra işte sahilde gazoz kapakları toplayarak dolaşıyor. Ama bu arada dolaştığı ortamdan da bahsedelim birazcık. Böyle yine... Ee, işte sağ, sağdan soldan borular geçiyor işte böyle hep bir mekanik bir e, durumlar var işte yapılar yığılmış böyle çok büyük Sanki duvarlar dev bir makinenin, içinde, dolaşıyor dev gibi, bir makinenin içinde dolaşıyormuş gibi bana mesela şeyin havasını verdi Blade Runner'ın filmde hani bir Hı. böyle bir sahneye giriş bir kasvet böyle hani mekanik bir kasvet çok böyle rezil kahrolası bir kasvet, kasvet. Evet. yani kasvet mi? <gülüyor> neyse onun gibi bir e, ...hisle... Evet, e, ...giriyoruz kitabı çünkü... tabi. bir şehir... ...şimdi sahil diyor ama sahil dediği böyle inanılmaz yüksek duvar ve o duvarın gerisinde... ...korkunç bir bina yığını ve her yerde mor yazıyor... ...hep böyle evet. daha fazla, hep daha fazla, daha, daha yazıyor her yerde... Ee, ...ve işte kumsal var bir tane ama kumsal'dan da sağdan soldan borular giriyor çıkıyor... ...mesela kumsala inen merdivenin kenarında homojen denklemler üzerine bir tabela var... ...ve... E, ee, kumsaldaki düzen de nasıl söyleyeyim bu, bu kumsalın hissi de sanki bir hapishane avlusundayız ama hapishane avlusundaymış gibi hmm. okumsal yani o hani şeye çıkmışlar hava aldırmaya voltaya çıkmış mahkumlar gibi bir e, hissi var yani bana şemsiye memsiye de yok değil yani var ama hani yine de i̇şte etrafındaki o yüksek duvarlarla çevrili olduğu işte herhalde o his, his halbuki denizde var Engin ama e, ondan sonra işte Kahramanımız gazoz kapak elinde de bu hangi şişe kapağı adlı kitapla gazoz kapakları avlayarak dolaşırken işte sahilde kumsalda şeyi görüyor yani bir şey ondan sonra gidiyor yanına pek hareketli değil böyle işte öyle oturup duruyor filan şimdi şey dediğimizde yani de bir garip böyle işte yengeçle hamam böceğiyle çekirgeyle demlik arası bir şey. Ee, öyle garip bir biçim yani organik ve mekanik metal ve e, et bir arada Bana da kalbi çağrıştırıyor insan Kal kalbi. Gerçekten mi? Evet. Aa, Rengi olabilir. yüzünden belki yani çaydanlık dediğin de o da de böyle da hani ama... ağırt gibi böyle şeyler evet, çıkıyor ya burada boruları, belki o da olabilir. Evet damar. yani hmm. Bütün o şeyin kasvetin griliğin içinde böyle kıpkırmızı duruyor olması da belki hani canlılığı... Ben... Hiç öyle düşünmemiştim şimdi bu gözle de bakacağım tekrar ama ben daha çok işte Şanta'nın o sürreyal yaklaşımları hani o yapısı belki de beni yönlendirdi. Hı hı. Ben bu şeyi işte bu yengeçle demlik arası şeyi aslında Havlın Yürüyen Şatosuna benzettim ha, biraz evet. da. Yani o Havlın Yürüyen Şatosunun bir döküldüğü sahne vardı ha. hani geriye kalan bir onun merkezi vardır yani ha. sanki ona da benziyormuş gibi gelmişti bana. Neyse işte bizim kahramanımız bu şeyin yanına gidiyor ama konuşmaya başlayınca bir bakıyor çok dost canlısı. Oyun oynamaya başlıyorlar hemen falan böyle top atıp tutuyorlar falan bir sürü bir şey. Yani meğer çok şen şakrak bir şeymiş bu demlikle yengeç arası şey. Ondan sonra işte saatler geçiyor falan burada şey var nedir o hani kurtarma can kurtaran vardır ya yüksekte oturur böyle sahili gözetler falan. O bir amir gibi bir şey yani oradan işte anons ediyor millet gitmeye başlıyor sahilden gelip kimse şeyi almıyor. Anlıyor ki o zaman bu şey kayıp yani bu kayıp şey. Hı hı. Ee, ne yapacağını düşünüyor. Bu arada hep işte o sayfaların içinde o mekanik çizimler işte işteş sayılar diye bir başlık var arada mesela. Ondan sonra alternatörün çalışma prensibi. Yani bütün bunları e, görüyoruz bir yandan. Ondan sonra işte bu e, şeyi alıp hani bırakamayacağı için sokakta vicdan sahibi de bir kişi olduğu için alıp arkadaşı Pete'e götürüyor. Pete. Neredeyse her şeye dair fikri olan bir şey ama bu şeyin ne olduğuna dair bir fikri yok. Fakat genel bir başka fikri var. Diyor ki bayağı tuhaf bir şeymiş. Belki de birine ait değildir. Belki de bir yerden gelmiyordur. Bazı şeyler böyledir işte. Yalnızca kayıptırlar. Yani hani böyle bir bakış açısı koyuyor o da ortaya. Ardından e, ne yapacağını bilemez halde eve götürüyor kahramanımız kayıp şeyi. Evde işte annesi babası var günlük olaylara da dalmışlar. Önce fark etmiyorlar bile. Bu arada evde yine... Mesela şurada bence çok önemli. Şimdi Şahantan'ın çok önemli bir e, sözü var. Diyor ki i̇yi, iyi bir resim yapmak iyi yalan söylemek gibidir. Anahtar diyor iyi bir resim yapmanın anahtarı e, iyi yerleştirilmiş önemli görünmeyen ayrıntılardır diyor. Hmm. Mesela evde şimdi bir tane vazo duruyor. Vazonun içinden ferforje o gibi görünen bana bir e, çiçek çıkıyor. Ama işte bir tane sap var baya demir olsa gerek o yani. O saptan böyle yassı kulak gibi şeyler çıkıyor plakalar çıkıyor ve üzerine çiçek çizilmiş. Hmm. Yani hakikaten yapay bir yerdeyiz yani böyle bir inan, inanacağımız bir şey değil yani onun çiçek olduğuna inanmayız yani. Ama dekoratif bir şey evet işte şeyi oraya getiriyor evlerine önce fark etmiyor ailesi sonra fark eder fark eder. bunun ayakları kirli hastalık taşır şöyledir böyledir. Fark etmemeleri de çok ilginç çünkü ev kadar neredeyse. İşte ama zaten kayıp şey öyle bir şey. Yani öyle kolay fark edilen bir şey değil yoksa kalabalığın içinde duruyordu demin ya da şehrin evet. içinde dolaştırıyor mesela yani ama bir tek kendisi görüyor onu bu da çok anlamlı zaten yani ondan sonra işte kayıp şeyin nasıl besleneceğini buluyor bu, bu çok mesela çok hoşuma gitti yılbaşı süsleriyle besliyor kayıp şeyi ondan sonra işte gece orada işte geceliyor falan ama ne yapacağını bilemiyor ve gazeteleri karıştırıyor hani ne yapabilirim bununla ilgili diye. Ve bir ilana denk geliyor. Şimdi gazetedeki ilanlardan bahsetmek istiyorum. Gece veya gündüz gezici görsel teknisyenleri arayın. Böyle bir şey mesela. İhtiyacınız olduğunda rotor bobinlere uyacak bir C56B transistörlü regülatör bulamıyor musunuz? Bugün şanslısınız. <gülüyor> mesela böyle bir, bu tam sandisyenlik bir ilan evet. bu arada. Ve asıl gördüğü ilan şu. Aşağıdakiler gündelik düzeninizi beklenmedik bir şekilde bozdu mu? Sahipsiz eşya, ismi olmayan nesneler, dosya dolabı artıkları, ne idüğü belirsiz, kaygı verici bir kalıntı. Paniğe kapılmayın. Onu tıkacak gözden uzak bir deliğimiz var. Federal ıvır zıvır Bakanlığı. Yani bakanlığın sloganı doksan. Bakanlığın sloganı halunum altinay sprandus. <gülüyor> Ondan sonra işte adres var falan filan. E, o, da, o da alıyor kay kayıp şeyi oraya götürüyor. İşte, e, işte yine kalabalığın içinden geçiyoruz e, şehrin içinden geçiyoruz e, o korkunç bir gri bina. Yani hani o gri bina korkunçluğu. Gerçekten ağır bir biçimde evet, var burada. Zirve yapmış burada. Evet işte penceresiz yüksek gırgi bir şey. İşte giriyor içeriye bir görevliyle görüşüyor. Görevlinin bulunduğu ortam zaten ayrı yani onu. Görevli buna yani herhalde sekiz bin 9 bin sayfalık bir form veriyor bunu doldur diye. Ondan sonra o da e, tamam diyor işte bir kalem ararken birisi yanaşıyor. Omzuna vuruyor filan. Diyor ki e, burası unutmak terk etmek üzere üzerine sünger çekmek içindir diyor. Eğer ...şeye gerçekten değer veriyorsanız... ...bırakacağınız yer burası değil. Yani burası kötü bir yer. Hı hı. Yani uyarıyor. Ama bu, bunu uyarıyı yapan da... ...oranın temizlikçisi. Hı hı. Ve bir kart vizit veriyor. Tabi temizlikçiye de... ...dikkat etmek lazım. Nasıl bir şey diye. Evet. Ondan sonra... ...işte o kart bir tane bir işaret var. O işareti arayacak şehirde dolaşıyorlar. Sonra böyle pek de aramayan birinin... ...gözüne çarpmayacak bir aralıkta... E, ...işareti buluyorlar. İşte oradan bir kapı açılıyor ve kayıp şey... ...kendisini... O, Onaylıyor hani onaylayan bir ses çıkartıp o kapıdan geçiyor orada zaten bir sürü kayıp e, şeyler var ve e, kahramanımız onu orada bırakıp hani vedalaşıyorlar e, ve sonra kahramanımız gazoz kapağı e, toplamaya e, devam ediyor. Ben şu son bölümü de okumak istiyorum. E işte hepsi bu kadar hikayem bu. Pek derin bir hikaye değil biliyorum ama öyle olduğunu hiç iddia etmedim ki. Kıssadan hisseyi de sormayın bana açıkçası sonunda kendini bulu verdiği yer sahiden ait olduğu yer miydi bilmiyorum. Aslında oradaki şeylerin hiçbiri gerçekten oraya ait değildi. Yine de mutlu görünüyorlar, görünüyorlardı. O yüzden belki de bunun pek önemi yoktur. Bilmiyorum diye bitiyor ve işte hani bitmiyor aslında. Ondan sonra bir e, bölüm daha işte sokaklarda eee gözücüyle bazen yine oraya ait olmayan, kayıp şeylere rastladığını ama bunun giderek azaldığını. Acaba kayıp şeyler mi azalıyor yoksa ben mi fark etmiyorum ki ben de bunun en başta da hani e, hikaye biliyordum eskiden bir süre ama artık hı hı, unuttum hepsiniyle bunun birbiriyle çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü büyüyor. Evet. Ben bunun büyümek olduğunu hani bu e, olumsuz anlamda yetişkin olmak e, Ursula Le Guin'in e, sözleriyle e, tarif edecek olursak e, yetişkini yetişkin hayatta kalmış bir çocuktur hı hı. diyor o. Bu onun tam tersine. ...doğru gidiyor. Yani çocuğunu öldürerek Hayal yetişkin gücü, ölmüş, oluyor. Hayal gücü ölmüş, diye Bu benim yorumum. Şimdi bu üzerine çok konuşulmuş kitaplardan bir tanesi. Yani binlerce yorum yapılmış kitaplardan bir tanesi. Ama işte e, ben de ancak kendi yorumlarımı yapabiliyorum. Bu arada önemli e, bulduğum bir iki mesela kenar notlar, dip notlar var. Böyle bir şeyler söylüyor o notlar bize. Mesela diyor ki bir kenarda saydam maddelerin renkleri... Saydam maddeler içlerinden her tür ışığı geçmesine izin verir. Saydamlıkları dalga boyuna göre değişen değişenlik gösterir vesaire diyor. Saydam maddelerin renkleri bana Özdemir Asaf'ın yuvarlağın köşelerini hatırlattı bir kere. <gülüyor> ya mesela bu çok çarpıştı ama bu, burada başka bir e, hani böyle bir bilgece bir söz var. Hani neredeyse e, Efendi Yoda söylemiş gibi bir durum. Diyor ki bilgi ötekileri inceler. Bilgelik kendini tanımaktır. Ama bunlar böyle hani arada evet, ayrıntı arayıp, bir kenarda yani lazım, bakmazsın çok... hani dikkat etmezsiniz tam da kayıp şey gibi. Evet. Ona bakmıyorsanız göremezsiniz yani o fark etmeyebilirsiniz. O şey e, nasıl, nerede yazdığını da söyleyeyim o fonda yer alan e, makinalar ve e, mekanik e, aksamlarla ilgili o kolajların arasındaki yazıların içine sıkıştırılmış yani çok gizli evet, yani kapaklı mesajlar var. Görmesi gerçekten çok kolay olmayabilir. Yani e, şimdi kitabı ben tabi uzun uzun kitabın ne olduğunu anlattım. Hakkında konuşmaya çok uzun zaman kalmadı. Ama işte animasyonu yapıldı. Bu animasyonu da internetten sanıyorum ulaşılabiliyor. En azından parça olarak görmek mümkün nasıl bir şey olduğunu. Hı -hı. Ödül de aldı. Zaten kitap çok derinlikli e, bir kitap. Yani bu e, hakkında çok uzun e, konuşabileceğimiz bir kitap. E, hani son bir yorum olarak bu kitabın genelindeki bilimsel e, işte... E, mekanik ağırlık baskı, o bürokratik e, baskı kitabın genelinde çünkü fonda hep bu baskıyı uh -huh. hissediyoruz üzerimizde. Aslında bir tür sistem eleştirisi de içeriyor bana göre ve e, yaşamı e, aslında toptan ele alan... ...çok az söz söyleyen ama yaşamı evet. toptan ele alan bir kitap olduğunu düşünüyorum. O, arka kapakta da bu dediğin şeyle ilgili yine... Aa, şurada mesela bir müfettiş mı? yorum var tabi şimdi resimli kitap referans no yazıyor bir tane yine böyle bir form var geçti diye işaretlenmiş yasak sansürlenecek diye iki seçenek daha var ama bu geçti diye işaretlenmiş müfettişin yorumu bölümünde şu yazıyor düzenin gündelik varlığına yönelik bir tehdit algılanmamıştır ehemmiyetsizdir halkın tüketimine uygundur ne bakanlığı yani, ya, öyle e, vermiş bu formu ne bakanlığı demiş e, federal enformasyon bakanlığı federal sansür bakanlığı aydınlanım yasak uslu. Hı, yani da gözü kapalı bir. Gözü domuz kapalı var, bir domuz var da. burada da. Yani e, aslında kitap ayrıntılara baktığınızda kendisini zaten çok iyi açıklayan bir kitap. Evet. Şimdi Itaki Yayınlarından e, yayınlandı Kayıp Şey Şantan tarafından yazılıp resimlenen e, enfes bir kitap. Biz bunu şarkımız çalmaya başladıktan sonra e, arayan dinleyicilerimiz arasından yapacağımız bir çekilişte bir kişiye armağan edeceğiz. E, telefon numaramız 0212 300. 343 40 40 şarkıyı da sen söyler misin? E, şarkı. Da... Yani sen söyleme şarkıyı, anonsunu sen yapar <gülüyor> tamam, mısın? Tamam, daha iyi olur. E, Joe Stafford söylüyor, "Bibidi babidi bu." bibidi babidi together and what you got? Bibidi babidi bibidi babidi bu. It'll do magic, believe it or not. Bibbidi bobbidi boo. Salagadoola means magicaboo la rue. But the thing I'm a bob that does the job is bibbidi bobbidi boo. Salagadoola magicaboo la bibbidi bobbidi boo. Put 'em together and what do you got? Bibbidi bobbidi bibbidi bobbidi bibbidi bobbidi boo. <laughs> If your mind is in a dither and your heart is in a haze I'll haze your dither and dither your haze with the magic phrase If you're chased around by trouble and you're followed by a jinx I'll jinx your trouble and trouble your jinx in less than forty winks Babbidi-babbidi-boo Hey, put them together and what are you got? Babbidi-babbidi-boo Salakadula, Magikabula, Bibbidi-Bobbidi-Boo. Hey! It'll do magic, believe it or not. Bibbidi-Bobbidi-Boo. Salakadula means Magikabula rule. But the thingamabob that does the job is Bibbidi-Bobbidi-Boo. Salakadula, Magikabula, Bibbidi-Bobbidi-Boo. Hey! Put them together and what do you got? bibbidi bobbidi boo Means, menchika, bula, ru, Salaga, doula, menchika, bula, yayınımıza yeni bir kitapla devam ediyoruz Minerva Mint dizisi yine bir e, dizi kitap e, ve onun ilk kitabı Baykuşların Dostluğu e, Minerva Mint öncelikle kitabın kahramanı ile ilgili bir gazete haberiyle başlıyor e, bir Mart günü Londra'da e, İstaz, Victoria istasyonunda bir valiz bulunuyor günün birinde e, ve valizin içinden bir bebek çıkıyor canlı bebek <gülüyor> <gülüyor> e, i̇şte e, valizin üstünde M, M harfleri var. E, çok seyahat eden birisine ait olduğu belli. Çünkü üzerinde dünyanın birçok yerinden e, etiketler var. Başka, değişik böyle egzotik ülkelerin e, etiketleri bulunuyor. E, evren Ansiklopedisinin M ve P harflerini içeren dördüncü cildi var. E, üzerinde Septimus Hoj Torrington Londra diye bir adres bir mektup ondan sonra Amiral Kayalıkları 1 numara Cornwall adresindeki Kertenkele Malikanesi'ne ait de bir ev tapusu yer alıyor ve yani normalde istasyonda bulunan kayıp eşyalar oranın kayıp eşya bürosuna bırakılır ama bunun içinde canlı bir bebek olunca tabi iş değişiyor ne yapsalar ne yapsalar o bavulu bulan temizlik işçisi Bayan Flops var işte bir biçimde bir avukat geliyor istasyon müdürü hepsi aralarında konuşuyorlar ve e, o bir belgeler imzalanıyor e, çocuğun adı ne olsun işte bakıyorlar orada e, bir tabela görüyor Bayan Flops e, neredeydi bakayım e, tabelalardan işte Minerva Güzellik Salonu diye bir şey görüyor. Kızın adı Minerva olsun diyorlar. İşte e, cebinde bir nane şekeri buluyor kadın. Soyadı da Mint olsun diyorlar. İşte Minerva <gülüyor> Mint diye bir e, belge düzenleniyor. Evin tapusu çocuğun üstüne yapılıyor. Kadın da e, bu çocuğun e, koruyucusu olarak atanıyor. Ve e, temizlik işçiliği görevinden ayrılarak e, Bayan Flops bu küçük bebeği de alıp e, Kertenkele kendisine yerleşiyor. E, ve Hikayemiz başlıyor işte birinci bölümde aradan yıllar geçmiş Minerva 9 yaşına gelmiş ve o malikane de koruyucusu ile birlikte yaşıyor. Annesi babası belli değil ve işte her sene 22 Mart günü doğum yani bulunduğu gün olan tarihte Bayan Flops bir gazete ilanı veriyor adresi veriyor işte bu çocuğun annesi ya da babasıysanız gelin çocuğunuzu alın diye yıllardır bunu yapıyor. Ee, ama gelen giden yok. Arada işte o malikane de çok büyük. 50 50 küsur odalı, birkaç mutfaklı, birkaç salonlu bir yer. E, kayalıkların tepesinde böyle manzaraya hakim. Ha bir de sahtekal insanlar geliyor. Ben senin annenim, babanım, yavrum diye. <gülüyor> ama Minerva çok e, cingöz bir çocuk. E, yalan söyleyen olunca karşısında yalan söylüyorsa birisi ayağın altı kaşınıyor ve anlıyor. Böyle bir <gülüyor> yalan dedikleri <gülüyor> Güzelmiş. var. Güzelmiş. Ve... İşte e, orada takılıyorlar yani garip her odada işte bir dolap var o dolapta değişik değişik giysiler var o yüzden ve çok garip kıyafetler giyiyor her gün evin bir köşesini gezip ev yıkılıyor bu arada e, darma, darmadağın işte dama akıyor içi işte su basmış Böyle sefil bir hayat sürüyorlar aslında ama minerva çok mutlu bir çocuk işte evin bir köşesinde bir tilke ailesi yerleşmiş onları besliyor bir sürü baykuş var. Ee, onlarla birlikte yaşıyor vesaire ee, ama yalnız bir çocuk tek başına orada ee, kimse de onunla çok ilgilenmiyor günün birinde işte o kasabaya annesiyle birlikte taşınmış Hint asıllı e, Ravi diye bir oğlan çocuğu var o binadan çıkmış e, Minerva'nın yaşadığı evden çok korkuyor. Hayaletli olduğunu sanıyor. O yüzden Minerva ile ilk karşılaştığında da bir çekiniyor. <gülüyor> Tedirgin oluyor ondan. Ee, ama e, yavaş yavaş Ravi. Ravi'nin sınıf arkadaşı olan Tommy diye bir kız var. O da o bölgenin işte bir e, lord soylu bir ailenin prenses gibi yetiştirilen kızı. Üçü e, bir arkadaş topluluğu oluşturuyorlar. Uyumlu bir arkadaşlık. Evet. Evet. Farklı nedenlerle bir araya geliyorlar ve sonunda bir baykuşların dostluğu diye bir grup kuruyorlar. Yani hikayenin sonunda ama işte Minerva Minerva akıllı meraklı deli fişek bir çocuk. Tommy o diğer prenses gibi olan kız da macera tutkusuyla dolu. Yani anne babası onu prenses gibi yetiştirmiş ama o habire yanında işte Fener ee, işte her an hazırlıklı. Hazırlıklı yanında onları taşıyor falan ama e, maceraya macera yatılırken üstündeyine fırfırlı elbisesi, burgun <gülüyor> ayakkabıları falan var. Ravi de e, çekingen bir oğlan çocuğu, biraz korkak ama işte Tommy'den hoşlanıyor o yüzden e, kendini kahraman gibi göstermeye çalışıyor. Ve sevimli, sevimli üç tane çocuk. Üçü de çok bambaşka tipler. Peki bir gizem çözmektir efendime söyleyeyim bir böyle bir şey hani. Ee, ilk kitapta da... Minerva işte arkadaşların evine doğum gününde işte çaya davet ediyor ve bavulundan çıkan diğer şeyleri onlarla paylaşıyor. Her sene düşünüyor. Bu sene geçen seneye göre bir yaş daha büyüyüm, daha akıllıyım. Demek ki belki Hı -hı. biraz daha çözebilirim bu işi diye. Ee, i̇şte bir mesaj var. Ansiklopedin içinde bir not var. Bu ee, bir şifre gibi bir şey buluyorlar ve o hmm. şifreyi çözmeye çalışıyorlar. Yani bir bulmaca var aslında. Yani. Evet, hmm. yani şey Minerva'nın kimliği ve e, ailesiyle ilgili e, meseleleri çözmeye çalışıyorlar. Ama bu kitap genel olarak maceraya giriş. Hmm. E, beş kitaplık bir seri bu. E, Üç tanesi Türkçe'ye çevrilmiş. İşte bundan sonra Merlin'in sırrı ikinci kitap, Belalı Bart Efsanesi üçüncü kitap. Ee, yeni maceralar çözerken Minerva'nın da geçmişini aydınlatmaya çalışıyorlar bir yandan. Ee, kitabın yazarı Elisa puricelli Guerra e, final yayınlarından hmm. çıktı. Çevirisi de Mine Özgün Romandini'ye ait. E, kitabın yazarı Pippi Uzun Çorap'tan çok etkilenmiş. Burada da zaten yine kızıl saçlı hmm. tek başına yaşayan bir çocuk işte onun iki arkadaşı e, var. Ama daha çağdaş günümüzde geçen eğlenceli bir macera dizisi ortaya çıkmış. Tamam şimdi ben zamanı kötü kullandığım için sana az söz kaldı. O yüzden şimdi bitirmek zorundayız artık. E, i̇taki yayınlarından çıkan kayıp şeyi e, hangi dinleyicimize göndereceğimizi söyleyelim. Murat Taşçı e, bizi tekrar aramasını rica ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere Gelecek hafta görüşemeyeceğiz Aa, Açık, evet. Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayını var Önümüzdeki iki hafta boyunca özel yayın yapılacak radyoda Bir sonraki. üçüncü haftada evet. görüşmek üzere Görüşmek üzere Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karaki Kitap Dostu sizin okulu sundu